Merhaba sevgili dinleyenler, 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş'teyiz. Çiçek, böcek, bahar, yaz temamıza devam ediyoruz. Evet, ben Kerem Doğan. Ben Evrim Demirören. Didem'cimiz yok bugün. Evet, Didem yazın gelmesini fırsat bilerek tatile gitti. İncir bölgesine gitti. Hem de evet vatanına, değil mi? <gülüyor> değil mi? Evet, İncir demişken programımız İncir. Ancak şey, e, Kamus'la Güreş Twitter adresimizi hatırlatalım... Aynı zamanda gmail adresimizi de hatırlatalım kamuslagüres.gmail.com e, TDK'ya bakalım her zamanki gibi. Tamam, Evrim de olacak bir şeyler. TDK'ye baktığımızda Kamusla Güreş incirle başlıyor. E, Dutgillerden asıl yurdu, Akdeniz kıyıları olan yaprakları geniş dilimli bir ağaç. Fikus çarika diye geçiyor. Bu ağacın yaş veya kuru olarak yenilen etli tatlı yemişi ballı darı diye de bir kullanımı var. Zaten hmm. incir çok fazla mecaz anlam kazanmış. Birazdan da konuşuruz onları. Doğru. Bu karika galiba birkaç yerde okudum ben. Karya'dan geldi şey söyleniyor. Hmm. Evet, karya bölgesinde de tabii incir bereketli bir alan hmm. ka hmm. karya. Ee, Bende incir kuşu var bir de. Zoolojide geçiyor. Bu kuyruk sallayan gillerde. Yani ...en çok incir Hı -hı. ve başka yemişlerle beslendiği için zararlı sayılan ve avlanılan küçük bir kuşmuş. Antus trivialis diye geçiyor. Ne kadar güzel bir söylenişe. Güzel evet. söylenişler. Antus trivialis. Antus <gülüyor> trivialis. Ben Hı -hı. de güzel söyledim değil mi ya? Evet ya. <gülüyor> ee, tarımdaki anlamı yine morakaya familyasından sütlü iki evcikli çiçekleri etlenmiş çiçek... E, ...tablası içinde bulunan ve etli kısım meyve olarak yenen... ...yapraklarını döken erkek ve dişi bireyin ayrı ayrı bulunduğu ağaç formunda bir bitki. Hmm, evet, ona da değineceğiz. Bir... Evet, bir erkek cinsi, bir dişi cinsi de vardı galiba evet. incirin değil mi? E, etimoloji sözlüğüne de baktık. Hı hı. E, etimoloji sözlüğünde İsmet Zeki Eyüboğlu'nun... ...incir, e, Farsça encir, encir eden geliyor... ...incirden ee, delik açmak, delmek anlamını içerdiğinden e, bu sözlükten, e, sözlükten türeyen incir... ...kim yörelerde hmm. utandırıcı nitelikte sayılıyor, onun yerine yemiş deniyor. Sen de, çok iyi evet, biliyorsun. Evet, ben de Ege'liyim. Bizim Ege'de e, incire incir demek cidden ayıp sayılır, hep yemiş diye bahsedilir. Bu sadece Ege'ye mahsus e, bir durum değil aynı zamanda. Afrika'da da leharif, sonbahar... ...sözcüğüyle ifade edilirmiş... Hmm. ...incir demek ayıp bulunduğu için... ...anladım, güzelmiş, Hı -hı. güzel bir nokta bu... Ee, ...Arapça'da tin diye geçiyor... ...Almanca'da Hı -hı. feige, Fransça figüel... ...Latince fikus dediğimiz gibi... ...İspanyolca'da higo... ...Grekçe'de sikon diye geçiyor... ...aynı zamanda Nişanya'nın etimoloji sözcüğüne Hı -hı. baktım... ...orada Farsça ancirden geldiğini yine söylüyorum... ...ancir Farsça'da delik ve oyuk anlamı... ...ihtiva ediyor... ...Orta Farsça'dan evrilmiş bu ancir... Bir de Argo sözünde incir işte bahsettiğimiz evet. şey, dişilik organı dişilik anlamına ihtiva Hı. ediyor. İncir ee, e, bu Türkler Anadolu'ya gelmeden biliyorlar zaten incir sözcüğünü. Senin gibi incir, encir sözcükleri Uygur metinlerinden beri var. Evet doğru aslında. diyorsun. Hı. Bende de bu şeyle ilgili... Türklerde ziraat kültürü de, de baktım ben. Hı hı. Profesör Bahattin Ögel'in geçen hafta da bakmıştık. Türk kültür tarihine girişti. Onda bazı notlar var. Lohfer diye birinden bahsediyor. Ona göre İsa'dan sonraki altıncı yüzyıldan önce Çin'de incir ağacı yoktu. Ayrıca Çince incir manasını karşılayan acı veya yenci sözleri... farça encir sözcüğünden gelmiş olmalıydı diyor. Türkler Anadolu'ya gelmeden önce incir ağacını tanımışlar ama... Hı. Dediğin gibi Uygur yazılarında e, yazılmış Türkçe kitaplarda incir veya encir sözü kullanılıyormuş. Hı hı. Bu kitaplarda incir ağacından incir yigacı diye de söz yigacı. Evet, evet, Bir yerde hı. geçiyordu. Bir de Türkler demişken birkaç nokta daha var. İncir sözü Kıpçak Türklerinden de, Türklerinde de yaygın. Aynı zamanda o Orta Avrupa'daki Kuman Türklerinde de kullanılıyor. ...batı ve Orta Anadolu'nun birçok yerlerinde erkek veya baba incire ilek veya ilek adı verilmektedir. Sen yine bir muhabbet esnasında söylemiştin sanki sinarolarda da iyilek ya da. İylek Ama farklı evet. bir anlam ihtiva ediyor farklı değil mi? Baba inci değil de daha böyle. Ya şöyle e, zayıf karakuru insanlar için kullanılır. Herhalde incirin böyle etli olmayan daha hmm. e, susuz bir formuna verilen isim olabilir. Anladım demek çok ki farklı. yöresel olarak değişiklikler gösteriyor yani. Değişiklikler gösteriyor yani. Gösteriyor. Dal üstünde darı ambarı, içi bitli dışı kitli şeklinde bilmeceleri var hmm. e, incirin. İncirin e, ürettiği mecaz anlamlara, deyimlere baktığımızda da aslında e, olumsuz bir takım şeyler karşımıza çıkıyor. İşte ocağına incir ağacı dikmek mesela bunu aslında e, incirin e, fizyolojisinden bahsederken de konuşabiliriz. Hmm. İncir çekirdeğini ...doldurmamak var. Başka var arsız mı? Arsız bir me me meyve aynı zamanda. İşte hani bir Murat Belgen'in... ...sık sık kaynak... ...yaralandığımız bir kaynağı var. İşte tarih boyunca... ...yemek kültürü. Orada da harabe... ...evlerin arasında özellikle bu... E, ...mübadele dönemlerinde... ...harap olmuş evlerinde... Hı -hı. ...gözlemlemiş incir ağaçlarının... Hı -hı. ...çıkmasını... E, ...dediğim gibi arsız biraz... E, ...doğanın kanunu yerine getiren... E, ...bir iç... E, Çeriği var, anlamı var. O da güzel. Zaten incir ağacının köklerinin suya doğru yürümek gibi bir marifeti var. Özellikle işte terk edilmiş evlerde hmm. e, bu işte bacadan... Ha, ...hayvanların, kuşların uçarken bıraktıkları polenlerle ya da işte sineklerin bıraktığı hmm. polenlerle çok çabuk yetişebiliyor. Ve e, kökleri çok e, güçlü, çok kök salıyor ve eski evlerde de sıva olmadığı için duvarların içinden bile geç, geçme marifetine sahip. Ocağına incir ağacı dikilmekte buradan geliyor olabilir. Sen seviyor musun incir? Ben aslında e, yemesi çok zahmetli böyle yapışıyor falan ya bizim hatta incir o kadar e, günlük hayatımızın içinde bir şey ki sabahları e, kahvaltı yerine annem incirin içine ceviz koyup verirdi evet. besleyici özelliği de çok fazla. Evet ya incir ben de o, okudukça ne kadar hani geniş kullanımlı olduğunu gördüm bir yandan da. Hem sağlık açısından çok yararlı. Sütten daha fazla kalsiyum içerdiğini ben bilmiyordum. Onu işte programa hazırlanırken öğrendim. Evet. Simgeler sözlüğüne bakalım. Ee, neler var diye Esat Korkmaz'ın. Burada doğa tapımı belleyici kelt mitolojisinde bağlanan yani pardon kelt mitolojisine bağlanan hmm. ağaç horoskobunda... 16 Haziran ile 23 Haziran arası bir de 12 Aralık ile 21 Aralık arası doğumlu olanlar için hassasiyet simgesiymiş incir. İncir yaprakları ise Sufi kültürde simgesel anlamda kutsal giysi anlamını taşıyormuş. Cennetten kovulduktan sonra Adem ile Havva'nın avret yerlerini örttükleri incir yaprakları kutsal giysi simgesidir. İncire aç İncir ağacı yakılmaz ve korunur. Ayrıca Kur'an'da Allah andolsun incire ve zeytine dediği için simgesel olarak zeytin ile birlikte kutsal e, kayn. E, evet, tiğni zeytuni diye geçer Kur'an'da. E, evet, öyle. <gülüyor> İçindeki her çekirdek botanik bakımından ayrı birer meyveymiş. İncirin. Hmm. Aslında Asma'nın kardeşi olarak da anılıyor. Bir de şöyle bir şey var. Gelişmesi, yayılması yönüyle de üzüm ve zeytinle birlikte inceleniyor. Zeytin programında da çok yararlanmıştık Ken'in kaynağından. Kaynaklarımızı hmm. Twitter'a koyacağız bu arada. Onu da hatırlatalım hemen. Kalim bir meyve tabii aynı zamanda yani. insanlık tarihini doyuran hmm. hani değil mi? Zeytin hmm. gibi... E, ...incirde hani belli başlı gı, gıdalarımızdan, besin kaynaklarımızdan bir tanesi. Mitolojiye bakalım biraz neler olmuş neler bitmiş sende var mı metinler? Şimdi antik çağdan günümüze hermetik geleneğe göre yer ile gökün birbirine tamamla, birbirini tamamladığına inanılıyor. Yeryüzündeki bitkilerin yönetici gezegenleri var hmm. gökyüzünde. Bitkiler kendisini yöneten gezegenle bağlantılı bu durumda. Hermetik geleneğe göre de incir Jüpiter bitkisiymiş. Jüpiter bitkileri yüksek düzeyde besleyici, büyük, çabuk yetişen bitkilerle karaciğer ya da damarları etkileyen bitkileri yönetirmiş. Hımm. Birçok kültürde hemen hemen her kültürde kutsal olarak değerlendirilen evet. bir meyve, incir. Ee, doğa güçlerini, doğaüstü yaratıkları vurgulayan e, bu kutsal ağırlıkları taşıyan... ...mesela Hitit mitolojisinde tanrıçalardan biri olan Vişuritizanya'nın... Kurban ona kurban sunulurken de buğday unundan küçük peynirden ve incirden yapılmış bir tane kurbanlık ekmekten söz ediliyor. Hintliler de mukaddes yine onların Upanishad'ından e, bilgenin işte en yüce gerçeği atmanı tanıtlamaya çalışırken Hint incirinin içindeki çekirdeğinden yararlanılmış Hı -hı. Tevrat'ta geçiyor. İnsanların mükemmelleşmesiyle incir meyvesi arasında bir benzetme yapılıyor. Tevrat'ta Musevilerin fısıh Bayramı'nda geleneksel yiyeceklerden biriymiş. Hı -hı. Aynı zamanda Noel kutlamalarında da kullanılırmış. Hristiyanlıkta işte e, Müslümanlıkta Kur'an-ı Kerim'de e, cennet meyvesi olarak incirin üzerine yemin edildiğini ...belirttik. Hı -hı. E, verimlilik sembolü eski Yunan'da... ...Mısır'da, Yunan mitolojisinde... E, ...daha soylu ve daha medeni bir yaşamın... ...başlangıcı gözüyle bakılıyor. Hı -hı, güzel. E, İnciler. Birçok hani dediğin gibi birçok e, sembolü var. E, bende de... ...Mısırlar için işte cinsellik sembolü... ...olduğuna dair bir bilgi var. Semboller sözünden aldım bu Larus'un. Ee, Yunanlarda tabi hani Dionyos'un kutsal ağacı ve yaşam gücünün çiçek açmasının üzerine vurgulayan törenlerin ağacı. Hı hı. Bir de Roma tarihi içinde önemli çünkü e, uğurlu bir ağaç, e, bir yaşam sembolü ve Roma şehrinin kökenini temsil ediyor aynı zaman incir ağacı. Çünkü Remus ve Romulus'un sepeti. Tiber nehrinin suları tarafından Ruminal isimli incir ağacının altına doğru sürükleniyor. Hı hı. Dolayısıyla bir, bir kutsama durumu söz konusu. Bir de Hristiyanlar da mesela Mormon dinine mensup kimseler dini törenler esnasında incir yapraklarını temsil eden önlükler takarlarmış. Ama Hristiyan sembolizminde incir ağacı yine de kuruyan dallarında meyve yetişmeyen bir ağaçtır. Hmm. Bu durumda sinagogu ve ortodoks olmayan kiliseleri temsil ettiği için pek hani bereketli olarak sayılmazmış efendim. Ee, şöyle o sinagogu temsil etmesini de e, şu şekilde hatırlıyorum. Ben bu İsa'yı e, ihbar eden Yehuda'nın kendini incir ağacına e, asmasıyla birlikte incir hmm. e, uğursuz kabul edilmiş onlarda da. Hatta İngilizce'de içinde incir geçen bir küfür var ve o hani kötü e, hmm. el hareketi de incir anlamına gelmekteymiş. Herhalde. Bir aşama daha girdim. Efendim bir şarkı arası verelim değil mi ya? Verelim <gülüyor> bakalım. Aynur ah, <bakalım>. ah, Doğan'dan <gülüyor> gelecek e, incir ağacısın Dar Hejir Okey. <gülüyor> okey Mitolojide incire devam ediyoruz çünkü çok farklı mitolojilerde çok farklı anlamlar kazanmış. Birinci bölümde konuştuklarımıza bakarsak aslında vardığımız sözcüklerden biri kutsallık, hı hı. verimlilik, cinsellik var, hı hı. <gülüyor> şifa özelliği var onu birazdan konuşuruz. Urçuz özelliği var. Hı. Eski Yunan'da da olimpiyatlarda yarış kazanan atletlere yemeleri için incir ve meyvesi verilirmiş. Bu aslında besleyiciliğiyle, kalorisiyle hı hı. de oldukça önemli. Mısır'da da keşişler din ilmine başlarken incirle beslenirlermiş. Hı hı. Yunan'da yine sonbahar ve ilkbahar başlarında doğurganlık ve bereket sağlayan tanrılara bir dizi ayin hitaf edilir. Çoğu kez tören erkek ya da kadın cinsel organlarının kutsanması üzerine odaklaşırmış. Hı hı. Bu Dionysos şerefine kırda kutlanan küçüklüğe Soslar sırasında kurbanlık tekeği götüren coşkulu ayin alayı, şarap, asma dalları, incir ve kutsanmış bir de erkeklik organı taşımış. Hmm. Bayağı zengin mitolojide. Tarih boyunca yemek kültürü dedim ya Murat Belgin'in orada baktım biraz işte. Bu şey Buda hikayesi var orayı kaçırdık değil mi? Hindistan'da Gautama Buda'nın hani Tabii. bir incir ağacı banyan altında oturarak tefekküre daldığını görüyoruz var. Brahman dininde incir vişdunun aciymiş Türkçe Budist metinlerde de Udanbara adıyla söz edilen bir efsanevi ağacın 3000 yılda bir incil verip bu da rütbesinde bir şahsın dünyaya geldiğini haber verdiği anlatılıyor. Hmm. Bir de şeyde Roma tarihinde önemli çünkü Cato amansız bir Kartaca düşmanıydı. Herkesin bildiği gibi olur olmaz her durumda Kartago delende est dermiş. Yani Kartaca yok edilmelidir bu, bu, bu değişile ünlü e, sonunda bir gün senatoda konuşurken bir taze incir göstererek bunun üç gün önce Kartaca'da bir incir ağacının e, dalında olduğunu söylemiş ve düşmanın ne kadar yakın olduğunu kanıtlamaya çalışmış e, etkili olmuş bu ve Roma Kartaca'yı gerçekten Yok etmiş. <gülüyor> evet mitolojik bilgiler, tarihsel bilgiler uzun, uzun uzun ama biraz da biyolojik bilgisine bakalım. Ee, bir, bir bilimsel bir sınıflandırması var. Alem olarak bitkiler tabii hani hepimizin bildiği Hı -hı. gibi. Bölüm kapalı tohumlar diye geçiyor. İki çenekliler sınıfında takımı Rosales, familyası Dudgiller... Cinsi fikus, türü de fikus karika dediğin gibi carika ya da karika diye okunuyor. Adının işte dediğim gibi programın başında karya bölgesinden geldiği tahmin ediliyor. 800 kadar tür içinde ticari öneme sahip meyve tek bitki ee, dişi ve erkek olarak ağaçları ikiye ayrılıyor. Ee, aynı ağaç üstünde hem dişi hem de erkek nitelikli organlar bulunmazmış. Bu ilginç. Hmm. Ticari önem deyince hemen araya gireyim mi? Gir e, Türkiye'nin incir e, ihracatında birinci sırada olduğu ve benim kendi memleketimin Nazilli'nin e, bunun e, en hmm. önemli <gülüyor> ihracatçılarını yapıyorum. E, şöyle... E, Yetişmesi açısından da Büyük Menderes havzası o bölge çok önemli ve değerli incirin. Tamam, reklamı aldım. Öyle. Evet, reklamını yapmış sadece. E, Türkiye tabi dünyada ilk sıradaymış gerçekten üretimde. E, takip eden ülkeler Mısır, Cezayir, Fas, İran takip ediyor Türkiye'yi. E, diyeceklerim hani biyolojisiyle ilgili e, dişi ağaçların meyvesi yeniliyor ama ancak erkek ağaçların meyvesi tozlaşma için gerekliymiş. Buna dair bilgilerimiz var işte bir incirle ilgili. Şifa veren yönünü burada vurgulayabiliriz. Hı hı. Şimdi bu life dayalı işte sağlıklı beslenme, diyet programlarının bir parçası incir kıymeti çok sonradan anlaşıldı belki de. Ama orta çağdan beri e, tıbbın kullandığı bir Hı -hı. meyve. Ağacın öz suyu bir e, müsil olarak e, kullanılabiliyor. Sağmal pişirilen incirler, ülser olan diş etleri için iyi bir çare. E, arpadan yapılan e, içecekte akciğerle ilgili rahatsızlıklar için e, ferahlık sağlıyor. E, incir suyunu domuz pastırması yağıyla karıştırmakla kuduz tedavisinde kullanılmış Hı -hı. zamanında. E, Anadolu'da da e, karaciğer dalak şişkinliği, kansızlık, bağ sürü, ...nefes tedavisinde... ...kullanılmış... ...sara ve sıtma hastalıklarının tedavisinde... Her de devam olmuş. maşallah... ...romatizma, kabızlık, öksürüğü <gülüyor> gidermek için... <gülüyor> ...bayağı iyi evet, <gülüyor> evet... ...bir de şey... E, ...Tijan İnalton... ...meyve ağacından hikayeler... ...ona da değinmeden edemeyeceğim... E, ...incirin... ...çeşitli yörelerde kullanılmasıyla... ...ilgili örnekler vermiş... ...işte Adana'da... ...teleme tatlısı diye bir tatlı var. Koyun sütü ile kuru incir de birlikte yapılıyormuş. Yine Adana'da incirli çörek yapılıyormuş. Orada patlıcan inciri yemeği tatlısı varmış. Bu tereyağı da kızartılıyormuş. Of of, ilginç. of of of. <gülüyor> sabah sabah. Hmm. Alanya'da bestel denilen bir tatlı var. Bir de Eskişehir'de inci tatlısının içine pirinç dolduruluyor. Ee, kaymak doldurulup kaymak ve sütle pişiriliyor. Ee, buna da... ...yemiş dolması denilmiş mesela... ...ya zaten başlı başına besleyici... ...tatlı bir meyve... ...bu kadar e, muameleye ne gerek var ki... ...yani direkt tüketildiğinde bile tatlı olarak... ...yenmeye müsait bir meyve... ...şiirler vardı sanki... ...sanat kısmımız eksik kaldı ama... ...onu artık yani seyircilerimiz kusura bakmasınlar... E, ...zamanımız çünkü azalıyor... Ama benim aklıma şey incirlik geldi askeri üst. Ha, nereden geldi aslında? <gülüyor> ya aslında incir deyince bizim birçok hizanımda aklına incir meyvesinden öte bir de meşhur askeri üstü de geliyor yani incirlik askeri İncirlik meşhur olduğu için Ege'de yine incirlova diye mesela. Bir... İncir Altı diye bir yer var galiba. İncir Altı İzmir'de bir semt. İncir da bir aydın ilçesidir aynı zamanda. Hmm. İncirlik bu tabii ilginç bir konu yani. yani. Tartışılıyor pek hani alakası olmasa da biraz böyle notlar aldım orayla ilgili askeri üsle ilgili. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika ile Türkiye arasında yakınlaşma... ...12 Temmuz 1947'de Truman Doktrin'in çevresinde askeri ve ekonomik yardım anlaşması ile perçinleniyor. Anlaşma sonrasında NATO kurulmuştu ama Türkiye, NATO'nun ilk yıllarında üyelik girişimleri sonuçsuz kalıyor ama... E, ...hatta iki kez reddediliyor. Ancak Kore'ye asker gönderme mevzusundan Hı. ve özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler... ...atom bombasına ve hidrojen bombasına sahip olduğunu duyulmasından sonra... ...1951'de Amerika Birleşik Devletleri, Yunanlılarla birlikte... ...Türkiye'yi NATO'ya alıyorlar. Öneri, daha doğrusu öneride bulunuyorlar. 1952 yılında Türkiye üye oluyor. Ancak İncilik Üssü inşaatı 1951 yılında başlıyor bunda ilginç bir not. Hı. NATO Kuvvetler Sözleşmesi'ne göre Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...Türkiye topraklarında askeri tesisler ve üsler kurması... ...askeri personel bulundurması kabul edilmiş oluyor ama bunun tabi onayı parlamentoda evet. 1954 yılında olmuş bu da ilginç bir not olarak verelim İncirle ilgili diyecek fazla bir şey yoksa aslında çok var fazla da, var e... incir sütü başlı başına kıymetli incirin yaprağı sanatta da çok kullanılıyor işte erkeklik simgesi Adem'in ilk giysisi olarak tanımlanıyor incir yaprağı başlı başına bir program yapılabilir ondan İncir sütü sihirlerde hmm. kullanılırdı ...bizim çocukluğumuzda. Hmm, evet, o antibakteriyel özelliği. Hatta senden de kullanmışlar galiba. Mı? Kullandılar, evet. E, gerçekten de işe yaradı. Yalnız korkunç bir acı... E, ...vermişti. Hmm. Yakıcı asit... E, ...özelliği var e, mutlaka ve... E, ...bu siilleri ...yakmak için Anadolu'da... ...kullanılması oldukça yaygın. E, bir de şey var... E, ...yoğurt yapımında maya olarak... ...kullanılması. İlk mayanın... ...yine incir sütünden e, yapılması... Bu, Demin konuştuğumuz incir telemesi de e, herhalde buradan geliyor. Evet ya, sevgili dinleyenler hepinizin <gülüyor> ağzınıza biraz böyle e, incir tadı gelmiştir umarım. Ancak yani yine süremiz e, bu kadar. E, hepinize iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. İyi haftalar dileğiyle. diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.